Enlem ve boylam w ve sunan Mustafa Birgin. Çek <gülüyor> www.mbirgin.com. Olamun altı, Aralık 2009 başladı. Hoş geldiniz. Yüz yüze görüşmeler. de evet, ve yeni bir seri belki ya da bilemiyorum serinin ilk bölümü belki eğer tutarsa ya da hoşuma giderse kayıt sonrasında devam edebiliriz böyle şeylere. Tabii malzeme oldukça e, yoksa böyle hani devam ederiz diyeceğiz sonra da elimizde malzeme yok kuru kuru olmaz yani yanına bir pilav olmalı kurunun. <gülüyor> Toparladım, toparladım. Ee, yoksa kaydı durdurup yeniden yeniden başlatacaktım. Ama pilav iyi oldu. <gülüyor> Aslında e, bu bölümde nedir? E, çok malzeme var da işte toparlayamıyorum bir türlü. Zaten 3-4 gündür e, erteliyorum. Sonra o zaman hiç yapmayayım falan bile dediğim oldu. Ondan sonra artık aklıma ne gelirse onları sunmakla yetineyim dedim ve kendimi kandırdım. Evet ve kanmış bir vaziyetteyim şu anda. Ee, nedir? yüze görüşmelerde şöyle bir durum var. Özelliğimiz şu. Normal şartlar altında normalde... Tanışmadığımız e, kimselerle internet aracılığıyla ya da web sitesi mevigin.com aracılığıyla tanışmamız halinde belki de elde ettiğimiz izlenimleri aktarmaya çabalayacağız. Ve ilk e, bir ilk Almanya'dan kim? Cengaver kullanıcı adıyla e, bir arkadaşla e, bir görüşmemiz oldu. Yüzce görüştük. Anlatacağım şimdi onun e, bir sürü e, belki de hani kıyıda kalmış geri arka plana, Evet, evet burayı ben kırparım keserim sonra. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> dedim, hocam mümkünse yani bana o, yani buluşmamızdan bir gün öncesinde bana haber verin e, neden dedi çünkü dedim benim gecem benim gündüzdür. Yani herkesin gündüzü anlamında. Yani saatleri uyarlamaya, ayarlamaya çalışayım en azından dedim. Tamam dedi, dertliğe söylerim, bir bildiririm dedi. Telefon numaranı ver dedi, verdim ben de. E güvendik tabii, veririz ya. Yani. <gülüyor> Önce Balıkesir'e uğramış, Oralıymış galiba, öyle hatırlıyorum. Ardından Ankara'ya. Gelecek, ge, geliyor, ge, gelmiş, evet. Buraya da kırparım. <gülüyor> Normalde bana söylediği tahmini tarihten erken telefon etti. E tabi şaşırdım. Neredesiniz hocam dedim. Ankara'dayım dedi. Nasıl yani dedim. O, hani dedim biraz geç gel gidecektiniz e, işler bitti erkenden dedi geldim dedi İyi hoş geldiniz dedim e, yarın bu, bu, buluşacağız değil mi dedim <gülüyor> evet evet bari <dedim. gülüyor> nerede kalıyorsunuz dedim e, işte gelmeden önce onlar zaten yazışıyorduk e, hanımı ankaralı olduğu için işte kayınpederlerim oldu evet. yani, kayınvalidelerinde kalacak kayınvalidesinde kalacak. Evet. Burayı da kırparım. <gülüyor> i̇şte evli olduğu için e, eşi de Ankaralı olduğu için e, eşinin ailesinin yanında kalacakmış. Ama e, yani yazışırken şunu demişti. Ben sordum daha doğrusu. İşte yalnız mı geliyorsunuz? Yenge hanımla mı? Dedim. E, şey dedi. Yalnız geleceğim dedi. ya e, hocam dedim. O zaman siz dedim kayınvalidelerinize uğrayamazsınız dedim. Yani kayınvalide hanım İyi bir fırça kayar size dedi. <gülüyor> o da şey dedi. Yok yok dedi. Biz onu bir şekilde hallediyoruz dedi. Her neyse ertesi günü işte Kızılay'da ıı, buluşacaktık. Bir şekilde biraz rötarlı da olsa. Birazı benden, birazı cengaverden. Cengaver Bey demiyorum. Neden? Çünkü gerçek adı cengaver olmadığı için öyle diyorum şimdi onun e, sırlarını ortaya dökeceğim <gülüyor> evet işte e, buluştuk ve işte e, yemek yiyelim yani o niyetle zaten biraz akşam ben ya niye böyle toparlayamıyorum İşte akşam e, yemek yiyecektik aynı zamanda. Gittik ve e, e, biraz geç olduğu için bir de Ankara erken kapatıyor. Hocam dedim burası başkent buluştuğumuzda. Hocam dedim burası başkent ne yapıyorsunuz dedimiz geç kalınır mı ya dedim. Erkenden kapanıyor buralar dedim. Yani başkent olunca bir, belli bir sorumluluğu var tabii ki falan dedim. <gülüyor> dert etme dedi Almanya'da bizde alışıyoruz tabi şehirler büyüdükçe daha böyle şey oluyor ee, nedir erkenden tavuklar gibi uyuyorlar herhalde <gülüyor> Almanya'da dedi bu, bu saatte böyle hiç hareketli olmaz dedi. Buralar epey hareketli dedi. Yani epey durgundu o sıralar kızla e, ya da işte durduğumuz yer. Buna rağmen burası hareketli deyince o dedim beterim beter yani. <gülüyor> evet ve işte siteyle nasıl tanıştığından e, ve Sitedeki değerli üyelerden e, söz etti işte hızınıza yetişemiyorum dedi değerli üyelerin işte takip etmeye çalışıyorum katılımcı olmaya çalışıyorum falan dedi ama yani, ne mümkün dedi ben dedi bir şey yazıyorum dedi e, ertesi günü e, geliyorum o bir şey yazmış o bir şey yazmış falan yetişemiyorum dedi. E tabi bir de Almanya'da olunca bir de doğma e, aslen e, orada doğmuş. Ee, ve Türkçesini filan geliştirmiş yani Türkiye özlemi çeken bir arkadaşımız. Aa, nedir yetiştirmiş kendisini ama hani aa, aa, belki de hani, diyeceğim espri yapacağım. <gülüyor> hani yani Türkçeyi çok iyi bilmiyor diyeceğim de yok öyle bir durum. Öyle bir durum yok maşallah var. Ama yani niye yetişemiyor bilemiyorum demek ki işleri yoğun fazla, fazla başka başka işleri varmış onlarla ilgilenmek durumunda ama diyor fırsatını bulursam diyor Türkiye'ye gelmek isterim gelmek, gelmek de istiyorum filan dedi neyse işte böyle muhabbet ettik çekiştirdik kimleri değerli dinleyenleri şey değerli <gülüyor> konukları misafirleri önde gelen site müdavimlerini Biraz çekiştirdik. Hani ben Almanya'dan gelmiş, işte nedir? Bir anda böyle çok dengeyi bozmayayım Öyle biraz ağır ağır durmaya çalışıyordu. çalışıyordumsa da, çalışıyorsam da, çalışıyordum, <gülüyor> çalışıyor idiysem de, evet. Nedir? Yani ara ara şey yapıyordum yani e, toz tutuyordum. <gülüyor> e, yani güzel Sağ olsun. O da bir beklenti içerisinde. Zaten özel mesajlarla yazışırken şey demişti. Hatta ben e, sululuk yapıyordum biraz. E, biraz daha dikkatli olayım filan diyordum yok hocam ya dedi ben burada bıkmışım ya dedi şeyden hep kuru havadan işte kuru insanlardan dedi özlemişim dedi böyle vatanımın samimi ya da içten gelen muhabbetini dedi sen dedi aynen devam ya da der devam dedi <gülüyor> her ne kadar e, o böyle beni rahatlatmak için söylemiş olabilirdi ama o yüzden ne yapıyorduk temkini elden bırakmıyorduk hani her neyse işte 2-3 saat kadar oturduk yemek yedik işte e, muhabbet ettik epey bir daha sonra işte e, bulunduğumuz ortam kapanacaktı e, o yüzden ayrılmak durumunda kaldık çıkmak zorunda kaldık işte hesabı istedim hesap geldi yani daha geliyordu. Baktım. Cengaver atıldı. <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Otur oturduğun yerde. Dedim. Kaptı şeyi işte. Ee, e, kendisi ödedi. Ve ben o anda bütün keyfim kaçtı. Kızmıştım. Hocam dedim ben Almanya'ya gelsem mesela bana mı ödeteceksiniz dedim. Sen hele bir gel dedi. Ondan sonrasını sonra düşünürüz dedi yani e, bilemiyorum kızdım böyle keyfim de kaçtı o anda ondan sonra zaten e, böyle ben siz diye hitap ediyorum falan yani her zaman olduğu gibi e, hemen herkese ondan sonra tepem attı tabi yani <gülüyor> Allah ne verdiyse. <gülüyor> sen sen zaten kendisi de özellikle bana sen de dedi ama ben sen demiyordum siz diyordum. Her neyse işte ondan sonra böyle şey oldum. Gıcık oldum kendisine. İşte, ne söylese ters diyordum falan. İşte değerli üyelere, sitedeki üyelere de selam söyle dedi. Söylemiyorum dedim. Kendin söyle. Yani, Kendin de öyle bir imkana sahipsin. Sen niye söylemiyorsun dedim. Çıkıştım. Sitemli sitemli konuştum. Ama tabii şey yapmıyordum. İfrat defrit noktasına <gülüyor> dikkat ediyordum. <gülüyor> geldik en önemli noktaya işte aracını otoparka bırakmıştı işte çıkışta şey dedi seni dedi evine bırakayım yapmayın hocam dedim benim evi çok uzak dedim ilçede hatta ötede dedim olsun olsun dedi ben götürürüm seni dönerim gelseniz bizim oraya geri dönemezsiniz yolu bulamazsınız dedim yok yok bulurum ben filan dedi ya dedim şimdi bir de öyle bir durum var Ta evin oraya kadar bırakacaksınız beni, ben de sizi davet etmezsem ayıp olur, davet etsem çok daha fazla ayıp olur dedim. <gülüyor> e, yok yok dedi. Dedim evde eşya yok sonra herkese anlatırsınız. Gittim evine beni ayakta bıraktı, oturacak yeri yoktu. İşte ortalık darmadağını falan diye anlatırsınız dedim. E, İyisi mi hocam, yok hocam dedim. Yani... Çok çok dedim beni sıhhiyeye kadar bırakırsanız bırakın dedim. Benim otobüs oradan kalkıyor. Bravo oraya da bırakmazsanız dedim ben buradan ayrılayım. Yürüyerek geçerim oraya falan dedim zaten yakında. Söz almaya özellikle dikkat ettim. Yani Allah korusun e evime müvime <gülüyor> bırakmaya kalksa e hele hele bir de evi görecek olsa Allah muhafaza <gülüyor> her neyse ve işte Sıhiye'ye gittik Sıhiye'de ters şeritte e, işte e, arabayı durdurdu işte ben indim karşı taraftan da otobüse bineceğim e, baktım gitmiyor ben gittim durakta bekliyorum baktım adam da bekliyor yahu git gitmiyor <gülüyor> hocam dedim ne yapıyorsunuz dedim şimdi gelecekler dedim arabanızı çekecekler dedim bir de en yerlerden biri hemen adliye binasının önünde ee, gerçi o saatte çok yoğun değildi Allah'tan da b gitmiyor senin otobüs gelsin öyle gideyim bari falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, yani hocam dedim yani hakikaten dedim hak ettiniz gelip alırlarsa arabanızı filan dedim böyle polisler her ne cengaver ya da Ali Bey'in beklediğini görünce tabi daha böyle Kötü oluyordum ee, hani gitse de rahatlasam artık filan diyordum O gitmiyordu bari otobüs kalse de ben gitsem diyordum O da gelmiyordu <gülüyor> Tuttu yanıma geldi arabayı karşı tarafta bıraktı Yanıma geldi <gülüyor> Hocam dedim sen benden de çılgınmışsın ya dedim <gülüyor> Şey komikti bir de şimdi ters şeritte bir de üst geçit var Şimdi üst keçitte ben arabadan indim. Üst keçidi kullanmaya çıktım. Baktım şey diyor bana E yol diyor niye geçmiyorsun buradan diyor. O diyor dedi. <gülüyor> yani bunu sadece biz sürükler yapar zannederdik. A ama işte adam Almanya doğumlu olmasına rağmen yani demek ki kanı çekiyor. Ya da e, kan bağı olduğundan artık e, o da <gülüyor> kestirme yolu kullanıyor. <gülüyor> ''Hadi hocam'' dedim sizin hatırınıza, ''Geçcem'' dedim ama dedim ''Eğer bana bir şey olursa yarı yolda görürsünüz siz plan dedim. ''Geç geç bir şey olmaz.'' <gülüyor> <gülüyor> evet, işte her ne daha sonra kendisi de geldi yine aynı şekilde kestirmeden yoldan. Halbuki iki adım öntede üst geçit vardı. İşte yine biraz lafladık ayaküstü, ''Allah'tan benim araba fazla e, geç kalmadı otobüs.'' geldi de bindim. Baktım tekrar şeyden geçiyor. yoldan arabaya arabasına ulaşacak. Yapmayın hocam bari dönerken üst geçidi kullanın dedim. Senin içinde de üst geçeceğim. Kurallara uyacağım dedim. <gülüyor> Bir diğer e, nokta işte e, buluşma öncesi bir doktor abiyle internet üzerinden yazışıyoruz. Onunla ortak projeyi geliştiriyoruz işte bir e, web sitesi. şeyde de Mustafa nasıl gidiyor işler filan. işte konuştuk. Ondan sonra dedi param var mı dedi paraya ihtiyacın var mı? E, İstersen dedi sana bir miktar vereyim dedi. Neyin karşılığı olarak abi dedim. Borç ya dedi. Hmm dedim yok dedim borca girmeyi sevmiyorum <gülüyor> dedim işte işler filan çıkardı işte şunları şunları yapsak iyi olur filan gibi ee, abi dedim ne yapıyorsunuz dedim akşam dedim benim buluşmam var dedim işte Ali Bey ile buluşacaktık ondan bahsettim kim dedi ee, Almanya'dan bir arkadaş dedim bay mı bayan mı dedi ee, imalı tabi ee, bay dedim üstelik evli dedim <gülüyor> Hemen farklı bir moda geçti Herkese güvenme dedi Dikkat et dedi Nasıl yani dedim Verdikleri her şeyi yeme Organ mafyası olabilir <gülüyor> <gülüyor> Kırılmıştım gülmekten Ya dedim tanışıyoruz işte internet üzerinden dedim. dedim Bizim sitede zaten Önüne gelen her adam gelmez ki dedim Yani istese bile durmaz Hele hele beni gördükten sonra Tipimi gördükten sonra benle buluşacak birisi. Yani hakikaten şeydir dedim yani. E, bazı şeyleri aşmış olması lazım dedim. <gülüyor> <gülüyor> yok yok dedi. Sen yine verdikleri her şey yeme. He? <gülüyor> her neyse işte. Ve cengaverle bu buluşmamızdan sonra ayrıldık. Ben otobüsle eve dönüyorum. İşte bir de telefon çaldı doktor abi. Açtım telefonu. Nasılsın, ne yapıyorsun dedi. İyiyim dedim otobüsteyim eve dönüyorum. Buluştum mu dedi. Buluştum dedim. Ne yaptınız, nasıl geçti buluşma dedi. Hali güzeldi, hali keyifliydi dedim. Epey bir muhabbet ettik dedim. Ama şey dedim beni kızdırdı ya dedim. Niye dedi hesabı kendisi ödedi dedim. İyi etmiş dedi. Yani gidin abi ya filan dedim ben de. Başka başka ne yaptınız dedi. İşte dedim siteden filan bahsettik işte sitedeki üyelerden filan dedim. Böyle epey bir muhabbet ettik eğlendik filan dedim işte. Bir de siz bana şey diyordunuz ya işte beni ürkütüyordunuz ya filan dedim. Eee olabilir falan diyor. Allah bilir şimdi de beni merak ettiğiniz için arıyorsunuzdur dedim. Aynen dedi. <gülüyor> evet. İlkin yazayım diye düşündüm. Ee, görüşmemizden bazı noktaları yazıya dökeyim diye düşündüm de. o anlata anlata yaklaşık yarım saat süren e, bir şeyi yazıya döksem herhalde. Üç gün uğraşırdım. Her ne halise ve öylece sonlandırayım zaten kaçırdığım ya da atladığım birçok husus vardır mutlaka artık aklıma gelenlerle yetinmiş olacağım hiç yok da nedir diyoruz ve ne yapıyoruz kaydımızı sonlandırıyoruz nedir aralık 2009 diyerek ve yine yeni bir ne diye programladı Evet ve yine yeni bir yüz yüze görüşmeler ve yine ve ve yine yeni bir yüz yüze görüşmeler bölümünden evet ve bir e, yüz yüze görüşmeler ve bir yüz yüze görüşmeler daha son buldu bakalım belki ilerleyen zamanlarda site vesilesiyle tanıştığımız başka arkadaşlarla da buluşmuş buluşuruz onlarla da muhabbet ederiz ve onlarla ilgili izlenimlerimizi belki bir şekilde aktarırız diye ümit ediyoruz ve bu kaydımızı sonlandırıyoruz epey uzadı bunu daha düzenleyeceğiz yani evet Hayır olsun bakalım diyoruz. Ve Kasım 2000 pardon ve Aralık 2009 diyerek kaydımızı sonlandırıyoruz. <gülüyor> ve enlem ve boylam bir müzikle devam ediyor Derguş adlı albümden Komamet Ahmet ve Fahmi diye. ellem ve boylan gammetti <gülüyor> le ve el boyla ne bey boyla ammattiye sebeşe Ellem ve Ellem ve Boylan. Güzel <Gülüyor> güzel Polim 16 Aralık 2009 bitti Esen www.m birgin.comk Enlen ve Boylan Adırlayan ve sunan Mustafa Birge Aralık 2009